Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Bugün 22.sini sunacağımız Mekke'de 12 yıl Hazreti Resul'ün örnekliği sunumumuz. Önceki haftalardan devam ediyor biliyorsunuz. Bugünkü konunun alt başlığı Müslümanlar Medine'de devlet kuruyor. Biliyorsunuz geçen hafta akabe biatları üzerinde durmuş. Akabe biatlarının Müslümanlar için öneminden bahsetmiştik. İkinci akabe biatından sonra Medine'nin dışındaki bütün Müslümanlar Medine'ye doğru harekete geçtiler. Hicret heyecanı bütün Müslümanları sarmıştı. Hicret eden Mekkeli Müslümanların bütün rüyaları, hayalleri bir gün Mekke'ye dönmekti. Bu özlem onların içinde sürekli yanan bir ateş olarak sürdü. Daha önce söz ettiğimiz Mekke'deki aşiret yaşamı, aşiretlerin kuralları, insanlar arasında kavgalar büyük olsa da hakimiyetini sürdürüyordu. O nedenle Mekke'den dışarı hicret eden Müslümanlar, çocuklarını, ailelerini, ailelerini, Mekke'de bırakarak hicret ettiler. Zira onlar biliyorlardı ki aşiretleri çocuklarına ailelerine dokunmaz. Geleneklerinde böyle bir şey yapmak iyi bir davranış değil. Üstelik aşiretleri eğer çocuklara ailelere dokunacak birileri varsa onlara karşı da himay ederler, korurlar. Zaten kendilerine göre onurlarına düşkün putpres önderleri Mekke'den dışarıya hicret edenlerin mallarına, ailelerine Çocuklarına el koymaya tenezzül etmezdi. Gerçi daha sonraki yıllar Mekkeliler Müslümanlara karşı bozguna uğradıkça Mekke'den hicret eden Müslümanların mallarına da el koymaya başladılar. Savaşlarda yenildikçe mallara el koymayı savaş kalimeti sayıyorlardı. Yenilginin intikamını böyle alırlarken onlara karşı çıkacak da bulunmuyor. Ama işler onların düşündüğü gibi olmadı. Yıllar geçti Mekkeliler Medine'yi savaşsız Resul'e teslim etmek zorunda kaldılar. Hz. Resul Hz. Ebu Bekir'le Medine'ye hicret için yıla çıktığında tekrar Mekke'ye dönüp dönmeyeceğini bilmiyordu. Bir gece vakti Hz. Ali'yi yatağına yatırmış hicret hazırlığına gizlice başlayan Resul emanet aldığı her şeyi Ali'ye teslim etmişti. Ali'ye emanetleri dağıttıktan sonra Medine'ye gelmesini söyledi. Gizlice evinden çıktı. Mekkeliler ise Rasul'ü öldürmek için hazırlıklarını henüz tamamlamışlardı. Rasul'ün yola çıktığı gün, öldürmek için görevlendirilen Mekkeliler de Rasul'ün evinin etrafında nöbet tutmaya başladılar. Eve baskın yaptıklarında Rasul'ün yerine Hazreti Ali'yi görünce şaşırdılar. Rasul'ün onlar baskın yapmadan yola çıkması bir tesadüf değildi. Hazreti Rasul'ün Medine devletini yönetirken uyguladıklarına baktığımızda, onda müthiş bir bilgi toplama, bilgileri değerlendirme, olaylara yön verme kabiliyetinin olduğunu, liderlik vasıflarını müthiş bir şekilde üzerinde taşıdığını görmekteyiz. Onun için Mekke'de de bu hazırlığı yaparken, hicret hazırlığını yaparken, gerekli bilgileri toparlamış ve ona göre de hamlelerini yapmıştı. Allah ondan razı olsun, Pakistanlı Muhammed Hamidullah, yazmış olduğu İslam peygamberi isimli kitabında, Resul'ün yönetici lider özelliklerini çok değişik açılardan açıklamaktadır. Eğer Hamidullah'ın İslam peygamberi kitabını okursanız, iki cilttir Türkiye'de basımı, Resul'ün hayatı öyle fantastik hikayelerle değil, aksine bilgiyle, araştırmayla, iyi planlamalarla geçmiştir. Genelde Müslümanlar hayatı hayatıyla ilgili tarihi anlatımlara geçtiğinde işin içine olağanüstü olaylar, muizirler katarak fantastik bir hayat anlatırlar. Aslında Kur'an'daki ayetlere de baktığımızda Resul herkes gibi bir insandır, Rabbinin emirlerini elinden geldiğince yapmaya çalışmıştır. Uzun süren meşakkatli, üstelik Mekkelilerin takibindeki zorlu yolculuk sürerken Medeniler Resul'ün yola çıktığının haberini çoktan aldılar. Büyük bir heyecanla Resul'ü beklemeye başladılar. Heyecan sadece Müslümanları değil, Medine'de yaşayan Yahudileri, putperestleri de sarmıştı. Müslümanıyla, Yahudisiyle, putperestiyle Medine'de yaşayan herkes, Resul'ün Medine'ye gelmesi, Medine'nin kralı olmasıyla yeni bir hayata başlayacaklarını biliyorlardı. Hemen herkesin ortak noktası artık Medine, eski Medine olmayacaktı. Mekke'ye önceden hicret eden Müslümanlar ile Medine'li Müslümanlar hep birlikte Resul'ün gelişini gözetlemeye başladılar. Mekke yönündeki uzun ağaçlara çıkarak yolları gözetleyenler vardı. Günlerce Resul beklendi. Resul ufda uh görüldüğünde Medine'liler bayram havası içinde şarkılarla karşıladılar. Medine'lilerin Resul'ü karşılamak için besledikleri şarkı bugüne kadar en etkin ilahi olarak Müslüman arasında söylenmekte. Medineli olmayan birine karşı Allah'a inançlarından kaynaklanan bu sevgi gerçekten çok büyüktü. Artık Medine'de iki grup Müslüman vardı. Ensar kelimesiyle isimlendirilen Medineli Müslümanlar, Muhacirun kelimesiyle isimlendirilen Mekkeli Müslümanlar. Tabi Muhacirun olan Müslümanlar sadece Mekke'den gelenler değildi. Medine dışından gelen her Müslümana Muhacirun denilecekti. Muhacir ülkemizde biraz aksan değiştirerek macur olarak kullanılmakta. Göçmenler anlamındaki bu kelime bir beldeye sonradan gelenler orada doğmayanlar olarak algılanmakta. Gerçi ülkemizde bugün kullanım biçiminde çocuklar göç yerlerde doğmuş olsalar da atalarının göç etmesi nedeniyle hep macur olarak anılmaktalar. Ensar, Arapçada yardım eden, yardımcılar anlamına geliyor. Müslümanlara sahip çıkan, yardım eden, Resul'ün yardımcıları olarak Medine'liler bu unvanda anıldılar. Medine'ye göç eden Müslümanlar, bütün mallarını, çocuklarını, ailelerini memleketlerinde bıraktılar demiştik. Çoğunun üzerinde elbisesinden başka bir şey yoktu. Özellikle Mekke'den göç edenler, Resul'de dahil apar topar üzerlerinde ne varsa Yol azlığından başka bir şey alamadan yola çıkmışlardı. Resul Medine'ye geldiğinde onu karşılayanlar iki grup Müslümandı. Birinci grup Medineliler, evleri, barkları, bağları, bahçeleri, paraları, aileleri, çocukları var. İkinci grup hicret edenler, evleri, bağları, bahçeleri, paraları, aileleri, çocukları Medine'de yok. Bir dava uğruna bir araya gelmiş olanların bu şekilde olması akla mantığa, inandıkları davaya uygun değil. Yani bir toplumda iki kesim olacak, bir kesimin her şeyi var olacak, diğerinin hiçbir şeyi olmayacak. Herkes bunun farkındaydı. Medineliler bu konuda Resul gelinceye kadar ciddi adımlar atmadılar. Ama bildikleri bir şey vardı. Madem Müslümanları Medine'ye davet ettiler. Öyleyse onların yaşam sorumluluklarını üstlenmeliydiler. Buna göre de ikinci akabe biatında biat etmişlerdi. İkinci akabe biatında verdikleri söz, Medine'ye hicret eden Müslümanlara sahip çıkacaklarına ve kendi varlıklarını nasıl koruyorlarsa Müslümanları koruyacaklarına söz vermişlerdi. Bütün bunları göze alarak Resulü ve Müslümanları Medine'ye davet ettiler. Müslüman olanlar, ırkı, soyu, kabilesi, mevkii, makamı, parası, ailevi durumu ne olursa olsun, İslam olarak birbirinin kardeşi olmuşlardı. Allah ayetinde onları kardeş ilan etti. İlçe olarak Müslümanlıkta birleşen kardeş olan Müslümanlar, bilgide, idealde kardeş olmaları yetmiyordu. Önemli olan hayatta bu kardeşliğin teşekkül etmesiydi. Peki kardeşlik hayatta nasıl geçecekti? Bu hayatta nasıl var olacaktı? Bu kardeşliğin toplumsal yansıması nasıl olacaktı? Müslüman zenginler, Müslüman varlıklılar bunu Mekke'de göstermişlerdi. Müslümanlar Mekke'de ellerinde ne var ne yok Allah yolundaki mücadeleye harcamışlar, kölelere, fakirlere sahip çıkmışlar, yolda kalmışlara sahip çıkmışlardı. Onlara zulüm ediliyorsa karşı çıkmışlar, köleleri satın alıp azat ederek özgürleştirmişlerdi. Medine'de bu nasıl olacaktı? Medine'de Müslümanlara baskı yoktu. Onlara zulüm edilmiyordu. Hicret eden Müslümanların çoğu fakir, köle olmasına rağmen işlerinde zengin olan soylu asil kişiler de vardı. Konumu ne olursa olsun hepsi İslam kardeşliğinde eşitlenmişlerdi. Ancak toplumsal görüntü bu değildi. Toplumsal yapı hala farklılıklar taşıyordu. Resulün Medine'ye gelişinden beş ay sonra Müslümanlar arasında kardeşlik akti yaptı. Yapılan kardeşlik aktine göre bir, Medine'liler arasındaki bütün kan davaları kaldırıldı. Artık hiç kimse kan davası bitmeyecekti. Herkes geçmişteki bütün tartışmaları kanları, kinleri, nefretleri bitirecekti. Tabi muhacirler arasındaki kan davaları da kaldırıldı. Tarihin ürettiği düşmanlık adına ne varsa bitirilmesi önemliydi. İkincisi, Medineli Müslüman mallarına muhacir Müslümanları varis kılacaklarını söylediler. Bu yönde Allah'ın Nisa suresinin 33. ayeti gelerek miras konusuna açıklık getirdi. Her biri için ana, baba ve akrabanın bıraktıklarından varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Çünkü Allah her şeyi görmektedir. Ayet böyle söylüyordu. Ayette görüldüğü gibi ana, baba ve akrabanın bıraktıkları miras olarak düşüyor. Ancak Müslümanlar akraba olmayanlarına miras bırakacaklarına dair akit, yani bugünkü gibi veraset, miras bırakma taahhüdü yaparlarsa, böyle bir yemin verirlerse ve verdilerse, verdikleri bu söz geçerli olacaktı. Ayetin yönlendirmesi, miras dağıtılırken adaletli olmaktı. Ailelerin çocuklarını mirassız bırakması kabul edilmedi. Bu ayetin gelmesine neden bazı Müslümanlar, Allah'ın rızasını kazanma amacıyla kendi çocuklarını unutarak bütün mallarını muhacirlere miras bırakma yoluna gittiler. Ayet, miras haklarının bölüşülmesinde bilmeden yapılan haksızlığı düzelterek hem akrabalara hem de söz verilen kişilere miras bıraktı. Medine'liler hicret eden Müslümanları Evlerinde kabul ediyor, bağlarında, bahçelerinde birlikte çalışarak Allah'ın nimetlerini bölüşüyorlardı. Hiç kimse ortada kalmamıştı. Medine'ye gelen her Müslüman mutlaka bir Medine'li Müslümanın sorumluluğu altındaydı. Resul kim kimin yanında, kim kimin evinde, kim kiminle ne iş yapıyor biliyordu. Üçüncüsü, bazı tarihi rivayetler ilginç hadiseler anlatıyor. Medineli Müslümanlar, hicret eden Müslümanların durumlarını biliyorlardı. Onların aileleri, çocukları yanlarında yoktu. Kendilerinin ise aileleri, çocukları yanlarındaydı. Bu durumu adaletli görmeyen bazı Müslümanlar, kadınlarından bazılarını, ki o zamanlar biliyorsunuz, çok kadınla evlenmek gelenekti. Durumu iyi olan herkes, istediği kadar kadın alabiliyordu, Ki dörtle sınırlanıncaya kadar. Kadınlarından bazılarını boşadılar. Hicret eden Müslümanlarla evlenmelerini istediler. Çocuklarından bazılarını hicret eden Müslümanlara evlatlık verdiler. Amaçları hicret eden kardeşlerine yardım etmekti. Çocukların evlatlık verilerek hicret eden Müslümanların bakımına verilmesi fazla dikkat çekmemişti. Ancak bazı Medineli Müslümanların kadınlarını boşayarak hicret eden Müslümanlarla evlenmelerini istemeleri insana çok garip geliyor. Bu yönde gelen rivayetlerin doğruluğunun tartışılması bir yana, olabilirliği de düşünülürse, kardeşlik akdinin boyutları insanı düşündürüyor. Ancak olay bize garip gelse de, bugün Araplar arasında aynı anda sayısız birden fazla eşle evlenme özgürlüğünün olması, imkanı olan Arapların evinde çok sayıda eşinin olması, olayı gariplikten çıkarıyor. O nedenle bu tür konuları duyduğumuzda, oluşan olur mu hiç gibi tepkiler yersiz kalıyor. Özellikle uzun zamandır tek kadınla evlilik hayatını yaşayan günümüz Müslümanlarının Medine'deki bu durumu anlamaları mümkün olmayabilir. Medine'de yapılan kardeşlik akdi Müslümanların kurmayı planladığı devlet kardeşlik temeli üzerine kurulurken kardeşliğin de boyutları belirleniyordu. Kardeşliğin boyutlarında Müslümanlar paylaşmayı kurallar çerçevesinde başarmışlardı. Neleri paylaştılar diye bir soru sorsak, ellerinde bulunan mallarını, kadınlarını, çocuklarını diye cevap geliyor özette. Bu paylaşım günümüz anlayışlarından çok uzak. Denilir ki, Fransız komünist yazarlarından Roger Grady, dinler hakkında inceleme yaparken, İslam'ın yayılışı, Medine Devleti'nin kuruluşu, kardeşlik akti konularıyla karşılaştığında çok etkilenerek işte komünizmin temelleri bu demişti. Ancak hiçbir ateistin, hiçbir komünistin böyle bir paylaşımı yapamayacağını idrak eden Roger Grady İslam üzerine araştırmalar yaparak Müslüman oldu. Bu tür rivayetler var onun Müslüman olmuşuyla ilgili. Tabi bu rivayetlerin doğruluğu tartışılabilir ama işin gerçeği Kur'an ayetlerinden de çıkan anlam Müslümanların Sevgiyi, saygıyı, paylaşımı esas alan bir dine inandıklarıdır. Allah'ın insanlara nimet olarak verdiği aileler, kadınlar, eşler, çocuklar, bağlar, bahçeler, paralar, zenginlikler, mevkiler, makamlar, insana imtihan için verilmiştir. Allah bunu ayetlerinde defalarca söylüyor. İmtihanda başarılı olabilmenin tek şartı da bunları yeri geldiğinde Allah için, Allah yolunda harcayabilmek, insanlarla paylaşabilmektir. İşte imtihanın esası özü budur. Medine'deki kardeşlik akdi bu imtihanın başarılmasına yönelik eylemler olarak karşımıza çıkıyor. Müslümanlar kardeşlik akdiyle Medine toplumunun temelini attılar. Artık Medine toplumu her şeylerini Allah için verebilen bir toplum olduğunu ispatlamıştı. Toplumun kenetlenmesi, birbirine bağlılığı o güne kadar görülmemiş bir şeydi. Birbirine bağlı, organize olmuş toplumun devletleşmesinden başka çare yok. Zira devlet demek toplumsal otoritenin birlikte güçlenmesidir. Olaylar hızla gelişiyordu artık. Mekke'de gelen hükümlerle putperestlikten, Yahudilikten, Hristiyanlıktan farklı ideal bir insanlık tipi oluşturulmuştu. Bundan önceki bölümlerde yaklaşık sekiz hafta, Mekke'deki gelen hükümlere sunduk. O hükümlerin özetinde neyi görmüştük? Bir toplumun temelleri inşa edilmişti. Müslüman bir toplum nasıl oluşur? Bu toplumu oluşturan Müslümanın kimliği, kişiliği nedir? Hangi kurallar esasında bu Müslümanlar oluşmuştur? Karakterlerinin ana mihengini oluşturan kurallar nedir konusunda? Sekiz hafta Mekke'de gelen hükümleri incelemiştik. Allah için Allah'ın verdiği nimetleri paylaşıma sunan ne varsa, uzun süredir insanlığın özlediği birbirine sahip çıkmayı esas alan, yalanı, riyayı asla kabul etmeyen, içi dışı bir insan kimliğiyle meydana gelen toplumun yaptığı kardeşlik aktiyle büyük bir adım atıldı. Yalansız, riyasız insanların oluşturduğu toplumu hazırlayan, toplumun temelini teşkil eden yasalar Allah tarafından gönderilerek insanlığın temeli atıldı kardeşlik akdi ile temel üzerine duvarlar yükseltildi. Sıra Müslümanların oluşturduğu toplumsal yapılanma binasının çatısının kurulmasına gelmişti. Çatı toplumun tepesiydi. Yani devletti. Her ne kadar 2. akabe biatında Müslümanları yönetecek kadrolar seçilse de biliyorsunuz 2. akabe biatında biat verildikten sonra yapıldıktan sonra peygamberimiz 12 kişi seçerek Medine'yi yönetmek üzere görevlendirmişti. Ancak bu 12 kişi Resulullah hicret edinceye kadar Medine'yi yani Medine'nin tamamını değil, Müslümanları yöneteceklerdi. Medine'de sadece Müslümanları yaşamıyordu. Ama ikinci Kabibiyatında bu seçilenler kendi kabilelerini organize edeceklerdi. Resulullah Medine'ye gelince iş toplumu tamamıyla kucaklayan bir anlayışa girdi yani Medine'nin tamamına. Nüfus sayımında 4000 Yahudi, 4500 putperes Arap, 1500 Müslüman olduğu tespit edilmişti. Netice buydu. Medine'nin yönetici kabileleri Es ve Hazretin kardeşlik ilanı bu kardeşliği Medine dışından gelenlerle bütünleştirmesi toplumun her kesimini etkiliyordu. Zaten Medine'deki putperestlerin herhangi bir talepleri yoktu ve bunlar genelde Medine sınırları içerisinde olan ki biliyorsunuz o gün Arabistan'daki şehirler size işte devleti şeklinde küçük küçük devletçikler şeklindeydi ve her şehrin etrafında Bugün köy ve mezra dediğimiz o zaman vahaları vardı. Bu vahalarda insanlar işte çobanlık yapıyor, çiftçilik yapıyor, o şehre dahildi. Bütün bunların hepsi dahil Medine'nin nüfusu 10 binde Ve putperest Arapların çoğu da Medine'li sayılıyor o çerçevede ve bunlar henüz Müslüman olmamışlardı. Mekke'nin içinde de Müslüman olmayan vardı. Yahudiler de Arapların yönetimini başından beri kabul ediyordu. Medine'li olup da Medine'nin etrafında yaşayan, Medine'ye bağlı olan ve Medine'de olan putperest Araplar da Es ve Hazret'in liderliğini kabul ediyordu yönetimde. Dolayısıyla hem putperest Arapların, ki 4500 civarındaydı, hem Yahudilerin bu yeni söylemlerde herhangi bir iddiaları yoktu. Çatı kurulduğu zaman Medine'lilerin tümünü kapsayacaktı. O nedenle çatının, yani devletin kurulması ilanı, Müslüman toplumu oluşturan kurallarla, Müslümanların kendi aralarında kardeşlik aktı yapmalarıyla bitmemişti. Nüfusun %85'ini oluşturan Yahudiler ve putperest Araplar ne diyordu, ne diyeceklerdi, asıl önemli olan buydu. Modern siyaset sosyalistisi, bir toplumu yönetim, bir toplumun yönetim kademesi o toplumun %20 ile %25'i arasındadır diyor. Bir toplumun %20 ile %25'i siyaset yönetim kavgası yapar, diğerleri onların tercihlerine, onların arasındaki galip gelene tabi olur. Bugün siyaset sosylusunda bu şekilde bir istatistiksel çalışma var. Nitekim içinde yaşadığımız ülkede de aşağı yukarı bu görülüyor. Yani nasıl görülüyor işte, kim güçlü yukarıda, millet ona veriyor oyunu. Bugün oy vererek bunu tatbik ediyor, o zamanlar biat ederek tatbik ediyorlardı, susarak ve teslim olarak. İktidar için yapılan siyasi kavgalar, çatışmalar bu oran arasında oluyor. Medine'de Müslümanlar toplumun %15'ini oluştururken %85'i oluşturan diğer insanlar yönetim için herhangi bir iddiada bulunmuyorlardı. Yani ne Yahudiler ne de putperestler. Böylece modern siyaset sosylesinin %20'lik toplumu yöneten kadrolar teorisi zaten Medine'de Müslümanların lehine teşekkül etmişti. Zaten geçmişinde de Medine'nin, daha önceki bölümlerde anlattık, Es ve Hazreç sürekli Medine'nin liderliği konusunda kendi aralarında kavga eder ve barıştıkları zaman bu sol bütün Medine'ye yansır. İkisinden hangisi güçlü kalırsa o Medine'de söz sahibi olurdu. Ama şimdi ne oldu? Her ikisi İslam kardeşliğinde bütünleşti. Hatırlayın ayetlerde de zaman zaman bazı hasiler nedeniyle aralarında çatışma çıktığı zaman, bir kavga başladığı zaman Allah'ın uyarısı geliyordu. Bir ateş çukurunun kenarındayken sizi bütünleştiren, kenetleştiren size Allah'ın nimeti gelip de sizi o ateş çukurundan kurtaran nimeti hatırlayın şeklinde ayetler geliyordu. Resul bütün Medine'yi dini ne olursa olsun adalet içinde yönetmek için girişimlerde bulunarak tarihe Medine vesikası olarak geçen anlaşmayı yaptı. Medine vesikasının toplumsal yapılanmadaki etkileri ne yazık ki Müslümanlar tarafından yeterince değerlendirilemedi. Bunun nedeni Peygamberin kurduğu devlet 622 yılında eksiğiyle gediğiyle yanlışıyla doğrusuyla 3 Mart 1924 yılına kadar sürdü. Şekil değiştirdi, el değiştirdi, Peygamberimizin vefatından sonra dört büyük halife devri oldu. Emevi, Abbasi, Selçuklu, Memlük ve Osmanlı oldu ama Müslümanların devleti hep var oldu. 29 Ekim 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 3 Mart 1924 tarihinde 3 tane kanun çıkardı. Aynı günde. Aynı günde 3 kanun çıkardı. Bu kanunlar Türkiye Cumhuriyetinin temelini teşkil etti. Bunlardan birincisi, teşkilatı Esasiye kan, yani bugün toplumun 24 anayasası dediği yasa, anayasa. İkincisi, dini teşkilatı Esasiye yasası, yani bugünkü Diyanet teşkilatının temeli. Üçüncüsü ise hilafetin kaldırılması kanunu. Üç tane kanun 3 Mart 1924 günü çıkarıldı. Üçü de aynı gün. 1924 Anayasası'yla kurulan devletin cumhuriyet olduğu, Diyanet Teşkilatı Esası'ya kanunuyla devletin dininin İslam ve İslam'ın da yürütme şeklinin hanefi ağırlıklı olduğu anlaşıldı uygulamalarda. Ve halen bu sürmekte. Yani bugün Diyanet Teşkilatı olsun, artı bu teşkilata insan yetiştirmek için, İmamdı, vaizdi, görevliydi yetiştirmek için kurulan imam hatip okulları ve ilahiyat Fakülteleri, geçmişte İslam bunların hepsi temelde hanefi ağırlıklı, sünni anlayışına uygun görevli yetiştirmekteydi. Çünkü devletin temel yapısı buydu. Layıklık kaldırıldıktan sonra da bunlar değişmedi. Hilafetin kaldırılması sırasında mecliste büyük tartışmalar yapıldı. Kanun 3 Mart 1924 tarihli, ve 431 sayılı olarak çıktı ve kanunun birinci maddesi şöyleydi. Halife halledilmiştir. Hilafet, hükümet ve cumhuriyet manave mefhumunda esasen mümdemiş olduğundan hilafet mekamı mülgadır. Yani bu Osmanlıca terimleri açarsak kanun şöyle diyor. Halife yani kişi olan halife halledildi. Onun işi bitirildi. Hilafet makamının bütün yetkileri bundan böyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Dolayısıyla hilafetin makamına ait bütün mefhumlar bu cumhuriyet ve hükümetin görevleri arasındadır. Bu nedenle halife makamı, hilafet makamı mülga edilmiştir. Bu şeklinde çıkarıldı. Kanunun özüne bakıldığı zaman bir yok etme yok tersine, aynı işte Peygamberimizden sonra dört büyük halifeye geçiş gibi, dört büyük halifeden sonra Emevi hanadanına, ondan sonra Abbasi hanadanına, ondan sonra işte Memlukluğu ve ondan sonra Osmanlı hanadanına hilafetin geçişi gibi bir geçiş süreci içerisinde bu kanun halifeliğin bütün mana ve mefhullarını Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aktarmıştır. Kanun böyle çıkıyor. Yani bu kanuna dayanarak herhangi birisi bugün birileri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin halife olduğunu iddia edebilir. Böyle olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri hilafetin yetkilerini kullanmadı. Günümüzde de artık bu konuya devlet yetkilerinden hiç kimse dönmemekte geriye doğru. Yasayla pasifleştirilen, fiiliyatta Yok sayılan hilafetin yok edilmesiyle peygamberin kurduğu devlet yıkılmış oldu. Medine'de kurulan devletin 3 Mart 1924 yılına kadar sürdüğü zamanlarda aradaki 1300 küsur sene geçmiş Müslümanların devletin kuruluş temellerine yönelik ciddi çalışmalar yapması gerekmemişti. Çünkü Müslümanlar zaten bizim bir devletimiz var noktasında olaylara bakıyordu. Devletimiz yok Dolayısıyla bu yok olan devlet nasıl kurulur, bu konuda ayetler var mıdır, bu konuda Resulullah'ın sünneti var mıdır diye bir araştırmaya girmeye tenezzül etmediler. Niye? Çünkü zaten devletleri vardı. Bu süre zarfında Müslümanlar bilim adamlarıyla, fakihleriyle mevcut devletleri, mevcut hükümetleri, mevcut iktidarları ne yaptılar? Tartıştılar. Neleri? Saltanatları, imametleri, halifelikleri Tartıştılar, konuştular. Bunlarla ilgili fıkıhlar ürettiler, fikirler ürettiler. Yani hangi imam adildir, hangi imam zalimdir, hangi saltanat doğrudur, hangi imamet iyidir, hangi imamet İslam'a uygundur veya değildir gibi tartışmaları ortaya çıkardılar. Devlet kabıldı ama devleti yönetenler tartışıldı işin özünde. Fakat devlet yıkılınca, devlet yok olunca tekrar Müslümanların devlet olması gerektiğine inanan Müslümanlar ise... Uzun müddet Resulullah'ın nasıl devlet kurduğuna ilişkin bir açılıma doğru gitmedi. Ne yaptı? Müslümanlar devlet kurmalıdır. Nasıl kurmalıdır soruları ise, hangi esaslara dayalı devlet kurdular sorusuna karşılık ise, Resulullah'a kadar gitmediler. tarihte oluşan devletle ilgili, imametle ilgili, hilafetle ilgili mezheplerin fakir görüşlerine müracaat ediler. Uzun müddet içinde yaşadığımız ülkede ve Müslümanların yaşadığı ülkelerde hep bu noktalara parmak bastılar. Bu noktaları gündeme getirdiler. Halbuki o hukuki esaslar, devlet nasıl kurulur sorusundan çok, devleti yöneten imamların, grupların konumlarıyla ilgiliydi. Bu yanlış yönlenme sonucunda Müslümanlar uzun süre peygamberin Medine'de kurduğu devletin esaslarını ele almayı düşünmediler. Ancak Batılılar, Olaya Müslümanlar gibi bakmadılar. Batılılar, Suudi Arabistan'dan çıkıp dünya imparatorluklarını yıkan, Asya, Avrupa, Afrika kıtalarına hakim olan Müslümanların hangi esaslar üzerinde kurulduğunu araştırmaya başladılar. Medine'de Müslümanlar devlet kurarken o güne hükmeden İran'ın sarsani, yani Pers İmparatorluğu üç kıtaya hükmeden Roma İmparatorluğu, Aradistan'da kurulan devlet tarafından yerle bir edildi. Doğu'da Hindistan'a dayanıp Hintlileri böldü, Batı'da İspanya'ya girdi ve Avusturya'ya kadar dayandığı doğudan batıya doğru giderken Afrika'nın büyük bir bölümünü hakim oldu, Kafkaslarda egemenliğini sürdürdü ve bu durumlar Müslümanların kurduğu devlet Batılar'ın dikkatini çekti. Yani nasıl oluyor? Zira Müslümanların hakim olduğu topraklar, Büyük Roma İmparatorluğundan daha büyüktü. Yani bir Roma İmparatorluğu vardı, Tarihte uzun yıllar yaşamış, Ki biliyorsunuz İstanbul'un fethi 1453'te, Miladi takvime göre, 2000 yıla yakın bir süre yaşayan bir Roma İmparatorluğu vardı, Ve bu Roma İmparatorluğu'nun toprakları, Asya, Avrupa, Afrika, Yüz ölçümleri düşündüğü zaman Müslümanların hükümran olduğu topraklar bir dönem bu Roma İmparatorunun hükümran olduğu topraklardan daha büyüktü. İşte bu görüntü gerçekten müthişti. Bu nedenle Batılıların tarihçileri, sosyologları Müslümanların Medine'de hangi esaslarla devlet kurup bu noktaya gelecek kadar ciddi esaslar üzerine bağlıdır konuları üzerine eğilmeye başladılar. Müslümanlar arasında fazla dikkati çekmeyen Medine vesikası Batılıların dikkatini çekti. Batılıların Medine vesikası üzerine araştırmaları serüveni uzun. Müslüman bilim adamlarından Hamidullah da daha sonraları konuya eğilerek ciddi analizler yaptı. İslam peygamberi ismiyle Türkiye'de basılan iki cizlik siyer kitabında Hamidullah oldukça kapsamlı peygamberin devletçi yapısını anlatan bölümleriyle Öne çıktı ilk defa. Mevcut siyer anlayışından, klasik siyer anlayışından farklı bir şekilde Hamidullah meseleleri daha farklı bir şekilde inceledi, araştırdı ve Müslüman dünyasına sundu. Belki yaşı küçük olanlar unutmuş veya bilmemiş veya hatırlamamış olabilir. Hamidullah Türkiye'de de hocalık yapmış birisidir ve ben 19 yaşındayken Hamidullah'ın bir konferansına katılmıştım. Ankara'da çok farklı bir insandı. Medine vesikasını batılı bilim çevrelerinde tanıtan Alman oryantalist Velhusen olmuş. Muhtemelen Velhusen'in Schiezen und Vorarbeiten yani Skeçler ve Ön Çalışma adlı kitabında ki bu kitap 1899 yılında yayınlandı. Bu kitapta Medine vesikasından süretildi. Yine Alman Grimme, İtalyan Katayni, Buhi, Vensik, Koel, Ranke, Müller ve ne adlı yazar ve araştırıcıların dikkati çekilmiş, vesika ile ilgili yayınlarda hissedilir bir artış olmuş. Ancak vesikanın İslam dünyasında aktual hale gelmesi ve Müslümanlar tarafından artık gündeme sıkça alınmış olması Muhammed Hamdullah tarafından yapılmıştır. Sürekli İslam dünyasını dolaşarak bu vesikadan söz etmiştir. Arapların kütüphane kösteği adını verdikleri Hamidullah'ın Türkiye, Orta Doğu, Asya ve Avrupa kütüphanelerini kapsayan çok yönlüç araştırmaları vesika ve bu vesikanın imzalandığı tarihsel sosyal çevre ile ilgili geniş bilgilere sahip olmamızı sağladı. Onların bu çalışmalarından sonra başka bilim adamları da Vesika üzerine eğilmeye başladılar. Velhasen ve Hamidullah'ın bilim çevrelerine tanıttıkları Medine vesikasını ilk defa kitabına alan Muhammed İbni İshak hicri 151'de ölmüş. İbni İshak ilk defa bu Medine vesikasını kendisi kitabına alıyor. Hadis usulünde geçerli isnat yöntemini kullanmayan İbni İshak'tan İbni Seyyid Ennas ve İbni Kesir'de kitabını almıştır. Vel Hasan ve diğerlerinin vesikayı İbn Hişam'dan aldıklarında kuşku yok tarihçilere göre. Gerçekten İbn Hişak'ın daha geniş bir açılımı olan İbn Hişam Sîret adlı ünlü kitabında vesikayı tam metin olarak yazmıştır. Dikkat çekici bir diğer nokta şu ki vesika Ebu Ubeyd'in Kitabul Enval adlı kitabında İbn Ebi Heyseme'den aktarılan isnattan farklı bir isnatla ve tam metin olarak geçmiştir. Umeri'nin verdiği bilgiye göre Züheyr kanalıyla İbni Zenceveyl'in kitab envarinde de Medine vesikası yer almakta ve Medine vesikasından söz edilmektedir. Kısaca eski ve yeni müelliflerin büyük çoğunluğu vesikanın hicretin ilk yılında yani miladi olarak 622'de imzalandığını kabul ederler. İbni Hişam ve Ebu Ubeyd'in eserlerinde düz ve yekpare bir metin iken yani normal bir kompozisyon yazısı gibi aralarında hiçbir numaralandırma noktalama yokken direkt düz yazılmış bir metin bir sohbet havası içerisinde bir konuşma üslubünde yazılmış bir metin iken Velhasen onu 47 maddeye ayırmış konularına göre. Daha sonraları Hamidullah kimi maddeleri kendi içinde bölerek bu sayıyı 52'ye çıkarmıştır. Şimdi bu söz edilen Medine vesikasının sonradan maddileştirilmiş yapısını şöyle incelersek, neler üzerinde duruyor, neleri kapsıyor? 1. Bu kitap, Peygamber Muhammed tarafından Kureyşli ve Yesripli müminler ve Müslümanlar ve bunlara tabi olanlarla Yine onlara sonradan iltihak etmiş olanlar ve onlarla beraber cihat edenler için. 2. İşte bunlar diğer insanlardan ayrı bir ümmet teşkil ederler. 3. Kureşten olan muhacirler kendi aralarında adet olduğu veçiyle kan diyetlerini ödemeye iştirak ederler ve onlar harp esirlerinin kurtuluş fityesini müminler arasındaki iyi ve makul bilinen esaslara adalet kurallarına göre ödemeye iştirak edeceklerdir. Dört, ben Aflar, kendi aralarında adet olduğu gibi, evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye iştirak edeceklerdir. Her zümre, yani grup kabile, harp esirlerinin kurtuluş fityesini, müminler arasındaki iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet kurallarına göre ödemeye iştirak edeceklerdir. ben Harisler, Kendaralarında adet olduğu ve çile evvelki şekillerdeki gibi kan diyetlerini ödemeye ve her bir zümre harp esirlerinin kurtuluş fidesini müminler arasında iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet kurallarına göre ödemeye ederler. Benu Saideler, maddenin devamı aynı olduğu için okumayacağım, aynen devam ediyorum. Beni düşemler, Benu Necarlar, Benu arbin aflar, Benu nebitler. Benul-Evsler aynı şekilde kendi aralarında adet olduğu gibi evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye ve her zümre harp esirlerinin kurtuluş hatkesini müminler arasındaki iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet kaidelerine göre ödemeye iştirak edecekler. 12. madde müminler kendi aralarında ağır mali sorumluluklar altında bulunan hiç kimseyi yalnız bırakmayacaktır. Kurtuluş veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve makul bilden esaslara göre vereceklerdir. Hiçbir mümin, diğer bir mümin kardeşinin kardeşlik yaptığı kişi aleyhine anlaşma yapmayacaktır. 13- Takva sahibi müminler kendi aralarında insanların haklarına tecavüz eden ve haksız bir iş yapmayı tasarlayan yahut bir kötülük yahut bir hakka, tecavüz yahut da müminler arasında bir karışıklık çıkarma kastını taşıyan kimseye karşı olacaklar ve bu kimse onlardan birinin evladı bile olsa hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır. 14- Hiçbir mümin bir kafir için bir mümini öldüremez ve bir mümin aleyhine hiçbir kafire yardım edemez. 15- Allah'ın himayesi yani teminatı tektir. Onların hepsi için hüküm ifade eder. Zira müminler diğer insanlardan ayrı olarak birbirlerinin kardeşidirler. 16. Yahudilerden bize tabi olanlara her türlü yardım yapılacak olup asla onların aleyhine bir başka toplumla yardımlaşma yapılmayacaktır. 17. Sul, yani barış müminler arasında tektir. Hiçbir mümin Allah yolunda girişilen bir harpte diğer müminleri hariç tutarak bir anlaşma, barış anlaşması akdedemez. Bu barış ancak genel olarak adalet esasları üzerinde yapılacaktır. 18. Bizimle beraber harbe iştirak eden bütün birlikler birbirleriyle nöbetleşeceklerdir. 19. Müminler birbirlerinin Allah yolunda akan kanlarının intikamını alacaklardır. 20. Takva sahibi müminler en iyi ve en doğru yol üzerinde bulunurlar. Hiçbir medineli müşrik bir Kureyşlinin mal ve canını kimayesi altına alamaz. Han dedik ya 4500 tane Medine'de müşrik yaşıyor. Madde böyle. Hiçbir Medineli müşrik bir Kureyşlinin mal ve canını kimayesi altına alamaz. Hiçbir mümine bu hususta engel olamaz. 21. madde herhangi bir kimsenin bir müminin ölümüne sebep olduğu kat'i delillerle sabit olur da Maktulun velisi rıza göstermezse, kısas hükümlerine tabi Bu halde bütün müminler ona karşı olurlar, ancak bunlara sadece tatbiki için hareket etmek helal olur. 22. madde Bu sahifenin muhteviyatını kabul eden, Allah'a ve ahiretine inanan bir müminin bir katile yardım etmesi ve ona sığınacak bir yer temin etmesi helal değildir. Ona yardım eden veya sığınacak bir yer gösteren kıyamet günü Allah'ın lanet ve gazabına uğrayacaktır. O zaman artık kendisinden ne bir para, tediyesi ne de bir taviz alınacaktır. 23. madde, üzerinde itilafa düştüğünüz herhangi bir şey Allah'a ve Muhammed'e götürülecektir. 24. Yahudiler de müminler gibi muharebeye devam ettiği müddetçe, savaş masraflarını karşılamak mecburiyetindedirler. Yani Medeniler savaşıya çıkmış, sadece Müslümanlar savaşmıyor. Yahudiler de savaşa ortak olmuşlarsa, biz de Medeninin menfaat için savaşacağız derlerse savaş masraflarını karşılayacaklar. Sadece Peygamber karşılamayacak yani. 25. Beni af Yahudileri müminlerle birlikte bir ümmet teşkil ederler. Yahudilerin dinleri kendilerine, müminlerin dinleri kendilerinedir. Buna gerek koruyanları, korudukları ve gerekse bizzat kendileri dahildirler. Yani beni af Yahudileri, müminlerle beraber ümmet, herkes kendi dinini yaşayacak ve bu hüküm çerçevesinde bu iki toplumun korudukları da bu kapsamağa dahil edilecek. Yalnız kim ki haksız bir fiil işlerse veya bir kötülük yaparsa o sadece kendine ve ailesine zarar verir. 26. Benun Netcer Yahudileri de Benuaft Yahudileri gibi aynı haklara sahiptirler. 27. Benul Haris Yahudileri de Benuaf Yahudileri gibi aynı haklara sahiptirler. 28. Benus Saide Yahudileri de Benuaf Yahudileri gibi aynı haklara sahiptirler. 29 dokuz, Benül Cuşam Yahudileri de, Benül Af Yahudileri gibi aynı haklara sahiptirler. 30 Benül Evs Yahudileri de Benül Af Yahudileri gibi aynı haklara sahiptirler. Benül Salebe Yahudileri de Benül Af Yahudileri gibi aynı haklara sahiptirler. Yalnız kim ki haksız bir fiil işler veya bir kötülük yaparsa o sadece kendini ve ailesine zarar verir. Otuz Cefne ailesi salebenin bir koludur. Bu bakımdan salebeler gibi kabul edilecekler. 33. şu Şuteybe ve Benir Af Yahudileri gibi aynı haklara sayılacaklardır. Kurallara muhakkak riayet edilecek, bunlara aykırı hareket olmayacaktır. 34. Salebenin korudukları bizzat salebeler gibi kabul edilecektir. 35. madde, Yahudilere sığınmış olan kimseler, bizzat Yahudiler gibi kabul edileceklerdir. 36. Yahudilerden hiçbir kimse Muhammed'in müsaadesi olmadan savaşa çıkamayacaktır. Bir yaralamanın intikamını almak yasak edilemeyecektir. Muhakkak ki bir kimse bir adam öldürecek olursa neticede kendini ve aile efradını mesuliyet altına sokar. Aksi halde haksızlık olur. Allah bu yazıya en iyi uyanlarla beraberdir. 37. Birlikte savaştıklarında Yahudilerin masrafları kendi üzerine ve Müslümanların masrafları kendi üzerinedir. Muhakkak ki bu sayfede gösterilen kimselere harp açanlara karşı onlar kendi aralarında yardımlaşacaklardır. Yani Yahudilere savaş açılırsa Müslümanlar yardım edecek, Yahudilere Müslümanlara savaş açılırsa Yahudiler Müslümanlara yardım edecek. Onlar arasında yardımlaşma ve iyi davranış bulunacaktır. Kurallara muhakkak riayet edilecek, bunlara aykırı hareketler olmayacaktır. Hiçbir kimse müttefikliğine karşı bir kötülük işleyemez, muhakkak ki zulmedilene yardım edilecektir. 38- Yahudiler Müslümanlarla birlikte beraberce harp ettikleri müddetçe masrafta bulunacaklardır. 39- bu sayfenin gösterdiği kimseler için Yesrib bölgesi korunmuş yeridir. Yani bu anlaşma altındaki herkes Yesrib bölgesinde yani Medine bölgesinde koruma altındadırlar. Medine'nin yönetimi tarafından. 40 himaye altındaki kimse, bizzat himaye eden kimse gibidir. Ne zulmedilir ne de kötülük edilir. 41 himaye verme hakkına sahip kimselerin izni müstesna bir himaye hakkı verilmez. 42. Bu sayfede gösterilen kimseler arasında doğmasından korkulan, bütün öldürme yahut tartışma, karışıklık olaylarının Allah'a ve Resulullah Muhammed'e götürülmeleri gerekir. Allah bu sayfaya en kuvvetli ve en iyi ihraet edenlerle beraberdir. 43. Ne Kureyşliler ve ne de onlara yardım edecek olanlar kimaya altına alınmamışlardır. 44 Onlar arasında Yesribe hücum edecek kimselere karşı yardımlaşma olmayacaktır. 45 Şayet onlar bir barış yapmaya veya bir barışa iştirak etmeye davet olunurlarsa bunu doğrudan doğruya kabul edecekler veya ona iştirak edeceklerdir. Şayet onlar aynı şeyleri teklif edecek olurlarsa, müminlere karşı aynı haklara sahip olacaklardır. Din mevzunda girişilen harf vakaları müstesnadır. Her bir zümre kendilerine ait mıntıkadan sorumludur. Yani Yahudiler kendi toplumundan, kendi bölgesinden, Müslümanlar kendi toplumundan, kendi bölgesinden, putperes Araplar kendi bölgesinden sorumludurlar. 46. Bu sayfada gösterilen kimseler için konulan şartlar aynı şekilde Evs Yahudilerine yani onların kurduklarına ve bizzat kendi şahıslarına bu sayfada gösterilen kimseler tarafından sıkı ve tam bir muhafazakarlık ile tatbik olunur. Kurallara muhakkak riayet edilecek, bunlara aykırık hareket olmayacaktır ve haksız şekilde kazanç temin edenler sadece kendi nefsine zarar vermiş olurlar. Allah bu sayfada gösterilen maddelere en doğru ve en mükemmel riayet edenlerle beraberdir. 47. Bu kitap bir haksız fiil işlerse veya kötülük yaparsa bu anlaşma metni onların cezalandırılmasına engel değildir. Kim ki? Bir harbe çıkar, emniyette olur veya kim ki Medine'de kalırsa yine emniyet içerir. Haksız bir fiil ve kötülük halleri müstesnadır. Allah ve Resulullah Muhammed himayelerini tam bir sadaka ve dikkat içinde muhafaza eden kimseler üzerinde tutacaklardır. Evet, anlaşmanın metinleri bu şekilde dilimize tercüme edilmiştir. Anlaşma metninde görüldüğü gibi Yahudiler, putperest Araplar ve Müslümanlar bir toplum oluşturmuştur ve maddede görüldüğü gibi bütün bu grupların hepsine Medine vesikasında Ümmet denmiştir. Toplumun liderinin rasul olduğu belirlenmiştir. Anlaşma metnine kısa özetlersek. 1- Toplum oluşturan herkes kendi dinine göre yaşayacaktır. 2- Toplum içindeki bütün kesimler birbirinin yardımcısıdır. 3- Toplum oluşturan kişiler eğer birilerini koruma altına almışlarsa korudukları da koruyanların haklarına sahip olacaktır. Ancak hiç kimse Mekkeli bir putperesti korumayacaktır. 4. Toplumdaki bütün anlaşmazlıkların nihai çözücüsü Resul'dür. 5. Toplumu oluşturan kesimler Müslümanlarla birlikte savaştıklarında savaş masraflarını kendileri karşılayacaklardır. 6. Toplumu oluşturan hiçbir kesim toplumu oluşturan kesimler aleyhine başka toplumlarla anlaşma yapamayacak, başkalarını destekleyerek toplumu oluşturan kesimler aleyhine davranmayacaktır. Böylece çatı yani devlet altında toplanan bütün kesimler toplumsal bütünleşmeye, toplumsal yardımlaşmaya gitmişlerdir. Medine vesikasında söz edilen bütün kabileler, kabile reislerini bu çerçevede bir araya getirmiş ve kabile reisleri Resulullah'ın huzurunda bu anlaşma metni dikte edilmiş ve imza altına alınmıştır. Böylece Medine'deki Yahudiler, Müslümanlar, putperest bir barış oluşturulmuş ve bu barışın üzerine de çatı kurulmuş, devlet oluşturulmuş ve devletin başına da Resulullah seçilmiştir. Müslümanların böyle bir birliği sağlamaların yanında toplumu oluşturan putperest arapların ve evdilerin de bu anlaşmaya imza atmaları ilginç bir hadise olarak tarihe kaydedilmiştir. Onların her biri kurulan devlete teslim olmuşlardır. Yani devletin yönetimi olan Resulullah'ın yöneticiliğine her biri biat vermiş, teslim olmuştur. Teslim olmak, aynı zamanda Arapça ifadelere göre İslam olmak anlamında kullanıldığından bazı anlam çatışmaları doğmuştur. Nitekim Allah bu konuda Hucura Suresinin 14 ve 15. ayetlerinde Bedeviler inandık dediler. De ki, siz iman etmediniz ama İslam olduk deyin. Yani boyun eğdik deyin. Teslim olduk deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksitmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgendir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüphe etmeyen, şüpheye de düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canları savaşanlardır. Mücadele verenlerdir. İşte doğrular ancak onlardır. Diyerek bu anlam kargaşalıklarına Allah gönderdiği ayetiyle netleştirme getirmiştir. Evet arkadaşlar bugün bu bölümün birinci bölümü burada bitiyor. Gelecek hafta bu devlet kurmayla ilgili bölümün başka versiyonlardan, başka açılımlardan, değişik açılardan el alınıp incelenmesini yapacağım inşallah. İkisi bir bütün olacak. İkisini birleştirdiğim zaman çok uzun bir sunum olacaktı. Onun için ikiye böldüm. Kusura bakmayın bu akşamki bölüm biraz nakillerden ibaret olduğu için biraz donuk oldu ama inşallah yapılacak analizlerde ve yorumlarda konu daha çok oturacak. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya buluşmak üzere diyorum sunumun devamı için.